Neceset konusu ve Ve ve Ve illallah ve ve Necaset hala devam ediyor. Bugün 7.sindeyiz inşallah. Necasetlerin yedincisi sabi'an el köpek. Köpeğin necis, necasetliği konusunda alimler üç görüşe ayrılmışlar. Ee, birincisi diyor ki, annehu necisun kulluhu hatta şa'ruhu. Ve bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel aynen İmam-ı görüşündedir. Bir rivayette. Diğer bir rivayette ise İmam-ı Hanife'ye <gülüyor> muvaffakat ediyor. Yani bu konuda İmam Ahmet bin Hanbel'in iki tane görüşü var. Birinci görüşü İmam-ı göre söylüyor. ikinci görüşü İmam-ı Hanife'ye göre. İkinci görüşü ise Ennehu tarihun tahirun hatta riquu, İmam Malik rahim Allah, İmam Malikin mesabına göre köpek, riqi, yani tükürüğü, ağzı, e, her şeyi tahir olduğu gibi e, bedeni de tahirdir. Mesela yani bir şeydi İmam Malik rahim Allah, yani bu konuda, yani İmam Malikin mesabına göre köpeğin her tarafı tahirdir, yani necis değildir. İmam Şafii'ye göre her şeyi necis'tir. Derisi necis'tir. salyası necis'tir. Efendim, dışkısı necis'tir. Her şeyi necis'tir. İmam Malik'e göre ise eee necis değildir. İmam Abu Hanife'ye göre üçüncü görüş ise yani onun salası ve sala e, salyası temizdir. Şey necis'tir ama e, kılları necis değildir. Tamam mı? Bu diriyken tabii. Ölü öldükten sonra tabii biliyorsunuz orada ittifak var. Yani ölü, ölen e, hayvanlar bütün alimlere göre hatta aslında mubah olan hayvanlar bile öldükten sonra eğer şer'i bir ölüm değilse o onun ölüsü nedir? Necistir. Ve geçen hafta değinmiştik derilerin derisi necis midir değil midir? Tamam mı? E, eti yenen hayvanların Alimlerin bazı alimlerin görüşüne göre dibag yıvulduktan sonra ay tabaklandıktan sonra neces, necaseti zail oluyor, ey tahir oluyor. <gülüyor> İmam el-Bani ise İmam Bin Üthemin aynen bu görüşte, Muhammed aynı bu görüşte. Yani buradaki alimlerin başında gelen büyük alimlerin başında gelen bu iki alim aynı görüşteler. E, yenen, yenen hayvanlar ile yenmeyen hayvanlar arasında bir fark görmüyorlar. O hayvanlar o hayvanın e, çeşitli ne olursa olsun derisi tabaklandıktan sonra o deri tahir oluyor. Tamam mı? Bazı alimler demişler ki eti yenen hayvanların derileri tabaklandıktan sonra tahir oluyor ama eti yemeyen hayvanların derileri tabaklanırsa bile necistir. Ve özellikle başlarında domuz ve köpek geliyor. Yani domuzun domuzun derisi ve köpeğin derisi tamam tabaklanma yapsa bile bunların yanında cistir Ama sahih görüşe göre yani el kavlu raciha göre de domuz, köpek ve diğer hayvanlar dahi derileri tabaklanma yap yapıldıktan sonra o deri tahir temiz oluyor. Tamam mı? Ve bu domuzun ve köpeğin derisi tabaklanmadıktan, su tabakladığı şeyden yani dibadan sonra bu iştirhadi bir meseledir. Hanimler ihtilaf etmişler çünkü bu konuda domuz konusunda, köpek konusunda, derileri konusunda Allahü Teâlâ tarafından bu konuda bir hadis yok. Ama geçen hafta gördüğünüz gibi eti yenen hayvanların derisi öldükten sonra şer'i bir ölüm değilse. Aleyhisselatü Vesselam bizzat hadiste beyan ediyor. Diyor ki ondan istifade ediniz. Onun hara, asıl haram olan şey etidir. Derisi değil. Yani derisi derisi tabaklandıktan sonra tahirdir. Burada ima e, alimler yani bu e, hadis uleması diyorlar ki burada kıyas yapıyorlar alimler. Madem ki bir hayvan şere'i bir ölüm şere'i bir e, ölüm değilse ve öldükten sonra onun derisi tabaklanma yaptıktan sonra tahir oluyorsa bunun üzerine kıyas yaparak demişler ki o zaman domuzun derisiyle köpek derisi arası ara, e, köpek derisi ölü hayvan arasında bir fark yok demişler. O da asıl itibariyle öldükten sonra necis oluyor. Ama tabaklanma yapıldıktan sonra tahir oluyor. O zaman domuzun derisiyle köpeğin derisi arada bir fark yok. Yani bu necisti sonra tabaklanmada tabaklanmadan dolayı tahir oldu. O zaman köpek ve domuzun derisi de yine o şekilde tabaklanma yapıldıktan sonra o zaman demişler ki bu da e, tahirdir, ey necis değildir, necasetten çıkıyor. <gülüyor> ve Avrupa'dan Avrupa'dan gelen bu çantalar, mantalar genelde e, ondan sonra özellikle bazı ayakkabı şirketleri genelde böyle çok dayanıklı olan ayakkabılar var ve ben geçen hafta örnek vermiştim mesela bir Larks diye bir şirket var bunun yaptığı ayakkabılar genelde genelde köpek ve domuzun derilerinden yapıyorlarmış ve biliyorsunuz Avrupa'da Avrupa'da e, özellikle Avrupa'da Hristiyanlar arasında bu gelenek olduğu için ay domuz eti e, baya normal olduğu için ve çok domuz kesildiği için ve çok domuz beslendiği için ve Domuzun derisi diğer hayvanlara nazaran daha çok dayanıklı daha çok e, kullanışlı olduğu için burada da şirketler bu fırsatı değerlendirerek genelde ne yapıyorlar bu e, ayakkabı şirketler veya da çanta şirketler veya da kemer şu kemer var ya şey pantolon giyen e, şahıslar şahısların kullandığı kemerler bunlarda e, en çok dediklerine göre domuz ve köpeğin şeyinden yapıyor ve özellikle domuz derisi çok yaygınmış yani. Bu şirketlerde. Ve <gülüyor> burada bu e, İmam Ebn-i Utheym'e e, e, soruyorlar. Bu soruyu onların fetvalarında mevcuttur. E, aynı görüşteler. Yani o deri tabaklanma yapıldıktan sonra o deri bahir oluyor, temiz oluyor. Şaf İmam-ı Şafii'nin görüşüne göre kesinlikle e, önce de Neciz olduğu gibi, necis olduğu bir sonra da tabaklanma yapılsa bile onlara, ona göre necizdir. İmam Malik'e göre gördüğünüz gibi, İmam Malik Allah rahmet eylesin, yani salyasını necis görmediği gibi derisini de necis görmüyor. Neden hocam? Efendim? Neden? Şimdi İmam Malik rahimallah bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili olan hadisler onun yanında sahih olmadığı için biliyorsunuz hadis. Alimleri her alimin kendine göre bir çizgisi var hadisleri tasih etme konusunda. Ve bu hadis İmam Malik'in yanında sahih olmadığı için buna varmadı. Ama hakikaten bu sahih sonradan alimler e, tahkik yapmışlar ve bu hadis sahihtir. Yani gerçekten bu hadis sahihtir yani zayıf değildir. Ama onun yanında sahih olmadı. Ve biliyorsunuz daha önceden de inmiştik dedik ki alimler alim bir kişi ilme güvenilir bir alim İstihat yaptığınız zaman isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap alır. Çünkü o heva ve hevesine göre göre uymuyor. Gerçekten İslam ümmetinin o konuda o şeyi yaşamaları için var gücüyle güç sarf etmiştir. Ancak o gücü sarf ederken o alim ne yapıyor? Hata ediyor. Ve bu hatadan dolayı da heva ve hevesine göre değil iştihattan dolayıdır. Abi işte Allah Celle Celaluhu o sarf ettiği güçten dolayı her ne kadar hata ettiyse de ona bir sevap veriyor. Niçin? Çünkü o kişi her şeyden önce o konuda ihlaslıdır. İkinci şeyde de araştırmada Müslüman İslam ümmeti için araştırma yapıp ancak o araştırmada isabet etmeyip hata ettiği için yine de ne yapıyor? Ee, sevap alıyor. İsabet ederse işte isabet ettiğinden dolayı bir sevap, hata ettiğinden dolayı da iki sevap. Ve bu konuyla ilgili ben daha önceden bir temsil yapmıştım. Demiştim ki acizane, yani mesela askeri eğitim yapan askerler e, hedefi askere belirtirken birinciden on ikinciye kadar rakamlar var. Bir, iki, üç, dört, beş ortada bir. Ortadaki rakam on iki rakamdır. Ondan sonra çizgiler üzerinde rakamlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi askeri üsül eğitimine göre asker aslında hedef, hedefi vurmak istediği zaman gerçekten 12'den ikiden vurmak istiyor. Ama bakıyorsun ki üçüncüde veya 4 dördüncü numarada vuruyor. Askeri eğitimin şartlarına göre, üsülüne göre asker o hedefinden şaştığı için yine de nereden vurduysa onu esas bütün hedeften mahrum kılmıyorlar. Yani yine de hedefi vurmuş sayılır. Ama tam ortasından, ey tam 12'den değil işte bir, iki, üç, dört, beş veyahut da dokuzundan veyahut da sekizinciden vurmuş oluyor. Yine aslında hedefi sayılmış oluyor. Çünkü hedef 12 rakam gibi değildir. İnsan biliyorsunuz insan veyahut da mesela e, tank veyahut da uçak veyahut da vurulacak olan ev biliyorsunuz geniş olduğu için ama buradan vurur ama buradan yer. Yani. nereden vuruyorsa hedefi sayılmış olur ama yüzde yüz hedefi sayılmış olmuyor müştehid de yine o şekilde yani var gücüyle yüzde yüz hedefi vurmak istiyor ama bakıyorsun ki maalesef şedid Allah Celle Celaluhu ona nasip etmiyor artık veyahut da o hadislerle karşılaşmıyor ve da o hadisle karşılaştıysa onun çizgisine göre o hadis sahih olmuyor zayıftır o zaman hata ediyor içtihadını da isabet etmiyor o zaman yine de Allah Celle Celaluhu ona bir sevap veriyor. Ve İmam Malik Rahim Allah bu konuda alimler bir ittifak demişler ki İmam Malik bu konuda hata etmiştir. Ve hakikaten de İmam Malik bu konuda hata etmiştir. Daha da da var. diyor. Ama <Gülüyor> bu bu konuda alimler diyorlar ki eğer hakikaten eğer hakikaten domuz kırığı olduğuna olduğuna dair yüzde yüz biliniyorsa şeyden dolayı yani necasetten dolayı değil de tıbbi yönden zararı olduğundan dolayı diyorlar ki kullanmamak daha evladır çünkü tıbbi yönden biliyorsunuz köpek ve domuzun şeyleri tıbbi yönden birçok zararları var ve hadiste göreceğiz inşallah mesela İmam İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri hadiste diyor ki Ali Sattu vesselam "Eğer fi birinizin kabından içerse felyağsilhu seb'an." Bir rivayette seb'an toprak yoktur, ay toprak yoktur. Daha başka bir rivayette göre toprak var. Yine İmam Müslim ile İmam Davud'un üzerinde ittifak ettikleri bir hadis şerifte diyor ki aleyhissalatü Selam. tahur tahuru inay ehedikum Bir kiraate göre tuhur, bir rivayete göre tahur. Her ikisi de sahihtir. Lugat alimleri Demişler ki Yani bu konuda ötreyle de olabilir Fethayla ay Marfu'u olabilir, mansub olabilir. Her iki lugat da sahihtir. Her iki lugat da Sahihtir. Ay Tuhuru mesela denilebilir ki Tuhuru inayi ahadikum ve yahut tahuru inayi ahadikum her iki lügat da iki İza velega fihil kalbu, en bir Dikkat ediyorsanız birinci hadiste turab yoktur ey toprak yoktur. İki cins de vardır. Bu konuyla ilgili size çok önemli bir meseleye değineceğim. Bazı insanlar özellikle bu konuda şer'i ilimde otoriter olmayan bazı ilim zayıf ilim talebeleri bir meselede fetva vermek istedikleri zaman o konuyla ilgili ve o mesele ile ilgili bütün delilleri toplamadan belli bir delile dayanarak fetva vermek istediği zaman ve konuşmak istediği zaman o zaman bu meselede birçok hatalara düşmüş oluyor. Onun için biz bakıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekte tarif ettiği 73 üç fırkanın yetmiş cehennemde birincisi birisi cennette olduğunu söylerken bu fırkalar mesela birçok meselelerde e, maalesef şedid bakıyorsunuz ki gulüve kaçarak ay, aşırı giderek e, Kur'an ve sünnet ilminde tam otoriter olmadıkları için bazı delillere dayanarak fetva verirken diğer delilleri ihmal ediyorlar. Bazen hesaplarına gelmediği için o delilleri almıyorlar. Bazen de bu konuda otoriter olmadıkları için ihmal ettikleri ihtimal ederek Fetva veriyorlar. Ondan sonra bakıyorsun ki bunlar ne yapmışlar? Hataya düşmüşler. Ve örneğin şöyle bir örnek vermek verecek olursak. Mesela hariciler. Biliyorsunuz hariciler büyük günahtan dolayı bütün Müslümanları tekfir ediyorlar. Ey büyük günah işleyen her kişi onların yanında kafirdir. Ve o şey üzerinde ölürse ebediyen kafirlerle beraber cehennemdedir. Mesela alkol sarhoş edici bir içki. İçerse bir kişi onların yanında o kişi kafirdir. Ey dinden çıkar. Aynen Abu Cehil'den, Karun'dan, şundan, bundan farkı yoktur. Tamam mı? Ve mesela Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir kişi yine onların yanında kafirdir. Ve burada bu mesele ile ilgili yine bazı şahıslar Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece devlet reislerini bu daire içerisine alıyorlar. Oysa ki Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece hakimlere değil her ferde bu, her ferdi içine almak lazım yani her fert Allah'ın kendi nefsinde Allah'ın hükmüyle ötme, e, e, hükmetmesi gerektiği gibi aynı zamanda hakim yine o şekildedir yani sadece hakimlere bunu e, bunu e, şey yapmak meyletmek doğru değildir örneğin bir kişi kendi evinde bir kişi kendi evinde Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa o zaman bu kişi bu haricilere göre o kişi kafirdir İster kadı olsun, ister hakim olsun, ister e, bedeli, belediye reisi olsun, ister muhtar olsun, ister milletvekili olsun, ister bir ev kocası olsun onların arasında bir Müslüman Kelime-i getirdikten sonra bir günah işlerse onların yanında küfürdür kesinlikle, tamam mı? Ama selefin akidesine göre biliyorsunuz e, yani büyük günahları irtikab etmek dinden çıkmak değil, ameli küfürdür. Ey i'tikadi küfür değil, ameli küfürdür. Tamam mı? Ve onun için ilim talebesi bir meselede hüküm vermek istediği zaman mutlaka bütün delillerden haberdar olması gerekiyor. Yoksa Allah korusun çelişkiye düşer. İnsanlar yani bir kişiyi dinden çıkarabilir veyahut da bir kişiyi haram işlediyse helal olduğunu söyler veyahut da helal işlediyse haram olduğunu söyler. Ya bu konuda o zaman insanları Allah korusun. Ee, bu helal haram konusunda dinleri dışına çıkarmış olur. Ha, o zaman bir Müslüman dini bir mesele ile karşı karşıya geldiği zaman mutlaka dinine güvenilir bir kişiye sormak lazım. Rastgele bir kişiye sormamak lazım. Çünkü rastgele sormak ve o kişi o konuda o konuda Kur'an ve sünnet kültüründen bilgisinden ilmini tam gereği gibi almadıysa o zaman heva ve hevesine göre fetva vermiş olur ve bu da kesinlikle doğru değildir. O zaman burada dikkat ettiyseniz yani burada birinci hadiste mesela zikretmemiş. O zaman bir kişi bir kişi ve hakikaten bu olmuş bir köpek bir tabağa bir tabağı yaladıysa o zaman o kişinin vereceği fetvaya göre birinci ikinci hadis göz önünde gelmediği için ve ondan habersiz olduğu için der ki efendim kim söylüyor ille de toprakla yıkamanız gerekiyor. Hadiste diyor ki İzâ şeribel kelbû fînâ yâhâdikûn fel yâhzûlhû sebhân Adam sana hadis sürüyor. Öyle değil mi? Adam sana hadis sürüyor. Ama turab hangi hadiste geçiyor? Başka bir hadiste geçiyor. Bu hadiste geçmiyor. Ha, o zaman bir meselede hüküm vermek için o konuyla ilgili bütün hadisleri tamam mı? Bütün hadisleri gözden geçirmesi gerekiyor. Ve alimler buna diyorlar ki el beyin beynin nusus yani o konuyla ilgili bütün nasları toparlaması gerekiyor. Bu nasları hepsi göz önünden geçtirdikten sonra ondan sonra bir hükme varır. Ama sadece bir hadise göre, yani sadece bir ayete göre kalkıp hüküm vermek, o zaman o kişi büyük bir hataya düştüğü gibi başka Müslümanları da o hataya düşürmüş olur. Onun için dikkat ettiyseniz, cemaat-i tekfir ve'l-hicra denen bu cemaat, bu da haricilerin bir uzantısı sayılıyor. Onların inançlarına göre Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir kişi o hüküm Derecesi ne kadar ne kadar hafif olursa olsun onlara göre küfürdür. Onun için bunlara göre şu anda İslam ülkelerinde olan bütün hakimler muhtarından tuta cumhurbaşkanına kadar onların yanında kafirdir. Tamam mı? Oysa ki bu mesele çok hassas bir meseledir. Bu mesele o kadar hassas ki herkesin konuşabileceği bir mesele değildir. Bu konuda konuşacak olan kişi ilim konusunda otraklı, otoriter bir kişi olması gerekiyor. Büyük alimlerin bu konuda konuşacak olan meseleleri kalkıp da böyle rastgele insanların konuştuğu, konuşacağı bir mesele değil. Onun için biz bakıyoruz bazı insanlar, bazı insanlar diyor ki işte adam bak filan kafirdir, filan kafirdir, filan kafirdir. Adama bakıyorsun yani ilimle, ilimde ilimle değil de alim değil de ilimde nasibini bile almış bir insan değildir. Ama onu tek kafir kılıyor, bunu Müslüman kılıyor. Bu doğru değildir. Ha o zaman dikkat et burada dikkat ettiğiniz gibi burada bu meseleyle ilgili birçok hadis var. Birinci hadiste turabı zikretmemiş ama ikinci hadiste turabı zikretmiş. Ha o zaman burada bir köpek ve burada İmam İmam Malik rahimallah maalesef işledi yani bu hadisleri göz yani e, şey yapmadığı gözden geçirmedi veya o da göze geçirerek kendi çizgisine göre zayıf gördüyse burada hata etmiştir. Tamam mı? Çünkü ona göre gerek yok. Yani yıkamaya bile gerek yok. Çünkü eti yenen hayvanın hayvandan şey yapmıyor. Yani ayrı görmüyor. Ha o zaman bir köpek bir tabağı yaladığı zaman o zaman ne yapmak lazım? Birincisi toprak ile. Ve alimler demişler ki niçin Allah Resulü sellem birincisi toprak ondan sonra yedi defa yıkanması gerekiyor. Demişler ki Çağdaş hanimler bunu ispat etmişler ve ben bir ara değinmiştim. Ee, Alman bir Alman profesör var. Bunu yani dubed dediğimiz var ya sinek hani çeye düştüğü zaman Allah istesem diyor ki sizin birinizin tabağına sinek düştüğü zaman onu batırsın, batırdıktan sonra alsın, ondan sonra onu yiyesin. Çünkü birincisinde birinci kanadında zehir var, ikinci kanadında ilaç var. Ha o zaman batırdığı zaman o ee, sağında olan ilaçlı olan kanat, solunda olan zehirli olan ilacı ne yapıyor? Gideriyor, öldürüyor. Tamam mı? Burada bir de işte bu e, turap meselesini diyeyim. Bunları ne yapıyor? Bunları inceliyor. Bakıyor ki tıbbi yönden hakikaten hakikaten sineğin sol kanadında zehir var gerçekten. Yani bunu araştırdıktan sonra ispat ediyorlar yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doktor değildir ama tıpta mutahassız değildir ama kendiliğinden yani böyle tıbbı okumamış. Ama Allah Celle Celaluhu tarafından idare edildi, e, idare edildiği bir Resul olduğu için ve Allah Celle Celaluhu bütün kainat ve kainat içerisinde olan cinleri, insanları, hayvanları, bitkileri yarattığı için ve bunlar da hangisi zararlı, hangisi zararlı değil, müsbakan ilmi olduğu için Allah Celle Celaluhu bunu ne yapıyor? Ona ona söylüyor, ona haber veriyor. Ona haber verdiği için Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor ve onda zehir olduğunu yoksa Aleyhisselatü Vesselam şu anda tıbbın incelediği gibi Aleyhisselam gidip de sineğin kanadını incelememiş veyahut da e, köpeğin şeyini mesela yaladıktan sonra orada hala zehir olup olmadığını incelememiş. Bu Allah Celle, Celle O'na verdiği haberden dolayı. Onun için... Sözünde sadık olan bir kişi, bir kişiye bir delil naklettiği zaman o kişiye düşen görev nedir? O sadık olan kişinin e, aktarmış olduğu o hadise hemen uyması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu ve Vesselam'a e, Cebrail vasıtasıyla ona haber gönderdiği zaman ayet olsun, hadis olsun ve biliyorsunuz Selefin akidesine göre, ehli i Sünnet Cemaat'ın akidesine göre Sahih olan sünnet Kur'an'dan bir cüzdür. Bundan kesinlikle bundan şüphe yoktur. Yani sahih sünnet yine vahiy yoluyla Allah tarafından Hz. Seleme belirtilmiştir. Tamam mı? Sahih sünnet diyoruz. Sahih sünnet değil tabii. Sahih sahip olmayan sünnet öyle değildir. Ama sahih sünnet Kur'an korunduğu gibi sahih sünnet de Allah tarafından korunmuştur. Dolayısıyla sözünde yani alim bir kişi ise ve gerçekten ona güvenilir sözünde sadık ise bu adam Allah Resul'e iftira etmeyeceğini biliyorlarsa o zaman o kişi Bukhari'den, Müslim'den, Süneni Tirmizi'den veyahut da Abu Daud'den veyahut da Nesai'den işte şu şu şu şu hadis böyle diyor mesela. Ben bir vatandaşlara bakacağım. Hakikaten bu alim yani bu hadisi bana aktaran kişi doğru mudur yanlış mıdır yani yalancı mıdır doğru mudur? Bakın ben buna güveniyorum. Örneğin diyelim ki bir hoca. Ben bu hocaya güveniyorum. Bu hoca diyor ki ben Sahih-i Bukhari'de şu hadisi gördüm. Tamam mı? Ve Sahih-i Bukhari ile Sahih-i arkadaşlar biliyorsunuz. Ehli Sünnet ve Cemaat'ın in inancına göre Kur'an'dan sonra gelen iki tane kitap hadistir. Ve bu iki hadis içerisinde olan hadislerin sahih olduğuna dair ittifak etmişler. Bazı özellikle İmam Bukhari'nin 15 tane hadis İmam Elbani rahimehullah o bu Buhari muhtasarında diyor ki bu muallak 15 tane muallak hadis var. Bunlar zayıftırlar ama zayıflık dereceleri yüzde %100 olmadığı için tamam mı? Hasan derecesine düşüyor. Yani hasendir, sahih değildir. Dolayısıyla hasan hadisler Sünnet ve cemaatın yanında sahih yani Allah Teala tarafından Söylendiği, bilindiği, inandığı, inanıldığı için o zaman o hadis bizim için sahiptir Ha o zaman bir Müslüman bu hadisi bize birisi aktarırsa dese ki mesela köpek bir tabağı yaladıktan sonra o su, o tabak yedi defa, birincisi toprak, yedinci, yedi defa da suyla yıkanır. Ve bunları bu doktor bunları kontrol ederken bakıyor ki ilk önce toprakla şey yapmıyor ilk önce ne yapıyor? Yedi defa suyla yıkıyor. Ve bakıyor ki hala mercekte o kontu artık o ilmi şeye göre bakıyor. Hala o şey, o mikroplar hala duruyor. O mikroplar gitmemiş. Ondan sonra ikinci bir inceleme yapıyorlar. Birincisi toprak. Ondan sonra yedi defa suyla yıkadıktan sonra bakıyor ki birinci incelemeden sonra ikinci incelemede o köpeğin şeyi dilinden dolayı yapmış olduk. O mikroplar kesinlikle eseri yoktur. <gülüyor> ve bu adam ismi Abdülkadir As-Sufi. Abdülkadir As-Sufi Almanyalı bir e, doktor, profesör. Yani tıpta mutahassıstır kendisi. Felsefede de en sonunda şey almış, diploma aldı. Yani İslam'a girdikten sonra ve bu iki hadisi inceledikten sonra adam İslam'a giriyor. İsmi Abdülkadir As-Sufi. Yani tabi ismini değiştirdi. Abdülkadir As-Sufi diye şey yaptılar ve e, e, ehl-i tarikat cemaati diyorlar ki işte bu bizdendir yani, yani madem ki sohbu koyduysa o zaman bu su <gülüyor> artık onu tartışmak ayrı bir mesele artık inancında sohbu midir değil midir o ayrı bir mesele tamam mı işte burada gördüğünüz gibi e, birinci hadiste imam Müslim ile imam-ı üzerinde üzerine ittifak ettikleri ikinci hadiste imam Müslim ile imam abu david'in üzerinde ittifak ettikleri hadiste böylece <gülüyor> arkadaşlar yani köpek köpek aslında necistir. Sahih görücüse göre necistir. İmamı Şafii Rahimeullah şeyde hata etmiştir. Mesela e, domuzun kılları necis, derisi necis. Yani domuzun her tarafı necistir. E, Rijst'ün ayeti kerimede o Rijst kelimesinde madem ki necistir. Alimler kendi aralarında bunu ittifak Rijst kelimesi yani necistir. Onun için alavi kesim eee alkol, alkolu olan içkiye Kur'an-ı Kerim'de bizzat haram kelimesi geçmediği için diyorlar ki hamır, yani alkol olan içki tahirdir ve biliyorsunuz Alevi cemaatinde ve da grubunda bu alkol onlara da mukaddestir. Ey kişi ne kadar alkol içerse o kadar imanı artar. ve wabarakatuhu. Tabi onlar kendilerini, yani Hristiyanlar kendilerini Mesih'i adlandırdığı gibi e, Nusayri kesim kendilerini Alevi adlandırıyorlar. Halbuki Nasraniye Mesih'i demek doğru değildir. Onları altlarıyla adlandırmak lazım. Yani Allah Celle Celaluhu onları kitapta Nasrani diye veyahutta Nasara diye adlandırmış. Onlar bu kelime onların hoşuna gitmediği için Mesih'i'ye çevirdiler. Bunlar Mesih'i değil, eğer Mesih'i olmuş olsalardı bu insanlar o zaman Mesih'in onlara haber verdiği Muhammed'e haber verirken Muhammed'e inanmaları gerekiyor. Ha, o zaman onlar Mesih'in dini üzerinde değil tahrif edilmiş Hristiyanlık bir dini üzerindedir. Aynı şekilde Nusayri kesim El Fırqa Nusayriye denilen bu fırqa kendilerine alevi ismi vermişler. Ve onlara birisine Nusayri dersen çok aşırı bir şekilde sana kızarlar. Ve hoşlarına gitmez. Çünkü Nusayri'nin tarihi bellidir. Nusayri, Nusay, İmam Muhammed bin Nusayri'nin tarihi İslam fırkaları içerisinde ilk önce davetçi, sonra Mehdi, ondan sonra Resul, ondan sonra ilah olarak kendini ilan etti. Tarihi çirkin olduğu için on kendilerini onlara nispet etmek onların hoşuna gitmiyor. Ama Ali ise Ali Allah Resulü eniştesi yani damadı. Ondan sonra Ehli Beyt'ten, Ondan sonra Raşid Halifelerin dördüncüsü. Ashab üzerinde dördüncü kişi olduğu için kendilerini ona nispet ederek ne yapıyorlar? Hoşlarına gidiyorlar ki biz Alevi'yiz. Eğer bunlar Alevi olmuş olsalardı arkadaşlar. Bu insanlar, ey bu fırka tıpkı Hristiyanların Mesih'e uymaları gerektiği gibi bunlar da Ali'ye uyması gerek uymaları gerekiyor çünkü Ali radıyallahu taala an Ebubekir'e biat etti, Umar'a biat etti, Osman'a e biat etti. Öyle değil mi? Bu üç kişiye biat edip bunların biatından çıkmayıp onlara itaat etmekle beraber ve namaz kılmasına rağmen, oruç tutmasına rağmen, cihada gitmesine rağmen, zekat vermesine rağmen ne oluyor da bu Nusayriye fırkası Alawiziyan insanlar namaz bize farz değildir, oruç farz değildir, zekat farz değildir diyorlar. Biz de bunlara inanıyoruz ve bunları İslam fırkaları içerisine koyuyoruz. Yani doğrusu arkadaşlar Yezidiler, Dürziler, Musayriler tamam mı? Ve İsmaililer bunlar kesinlikle İslam ümmetinden değildir. İslam ümmeti dışına çıktılar. Tamam mı? Ve bunları daha geniş bir şekilde tanımak için çok ayrı dersler yapmak lazım. <gülüyor> tamam mı? Yani Mezhep Tarihi diye bir kitap var. Muhammed Abu Zahra'nın Abu Zahra'nın yapılmış olduğu bir kitap var. Bu kitabı okursanız az çok bu fırkalar hakkında bir kültüre sahip olursunuz. <gülüyor> ha Onun için <gülüyor> burada Bunlar bu Alevi denen insanlar Ey Nusayriye Fırkası Alevi denen insanlar insanlara göre tamam mı Kur'an'ı okurken hamur onlara göre necis değildir çünkü diyorlar ki necis olabilmesi için haram olabilmesi için mutlaka haram kelimesi geçmesi gerekir. Kur'an'da biliyorsunuz hamur haramdır diye geçmiyor öyle bir kelime yoktur Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet de yoktur. Rıçsün diye geçer tamam mı? Ha o zaman Rıçs ehli sünnet ve inancına göre bil ittifak, rics ey necis ve haram anlamına geliyor. Bu bunu hadislerle ne yapmışlardır, beyan etmişlerdir. Ama müsairiler, yazidiler, dürziler, şunlar, bunlar hadise inanmadıkları için diyorlar ki hayır, Kur'an'da geçmiyor. Biz hadis zaten hadise kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz, tamam mı? Kur'an'da da geçmiyor, haram kelimesi geçmiyor. O zaman bu nedir? Hamur haram değil, necis de değildir ve tabii ki hamur necis midir değil midir? sahih görüşe göre necis değildir hamir necis değildir haramdır necis değildir ama cumhur bu görüştedir şedid, cumhurun görüşüne göre hamir haram olduğu gibi aynı zamanda necistir ama al kavlul göre hamir haramdır ama necis değildir ve biz geçen hafta e, ve ondan önceki derslerimize değindik demiştik ki her necis haramdır ama her haram necis değildir tamam zaten ondan sonra diğer hayvanların korusuna geçiyor. ve ve